833. konu, Ayşe validemizin Hazreti Peygamber hakkında, devamlı tebessüm ederdi, demesi, Amre şöyle anlatıyor, Ayşe validemize, Hazreti Peygamber evlerine gelip hanımlarıyla baş başa kaldıklarında nasıl davranırlardı, diye sorduk, şöyle cevap verdi, diğer erkeklerden farkı yoktu, ancak o, insanların en kerimi, cömerti, ve en yumuşağıydı, güler ve güldürür, çoğu kez de tebessüm ederdi.